kendine gel müslüman sana yobaz dediler adam olmaz dediler uygarlık mirasını senden çalıp yediler düzmece masallarla uyuttular neslini çağdaş denen çöplükte beslediler nefsini sana döndü namlular bütün dünya toz duman daha ne bekliyorsun Kendine gel Müslüman Gör ki İslam'a karşı küfür yine tek millet Birleşmiş milletlerin kanındadır bu zillet Adaleti katleden Siyonist uşakları Beş kıtada boğuyor o mazlum kuşakları Gafilleri hüsrana savuruyor bu harman Seni de savurmasın kendine gel müslüman diyalog cambazları seni hep aldattılar bosna'da filistinde vatikanda sattılar bilki şeref haysiyet bunlar için paradır bunlar pansuman değil neşterlik bir yaradır bir kıvılcımla yanar bilki koskoca orman fitneler kol geziyor Kendine Gel Müslüman Kaç Asır Kukla Gibi Oynadılar Seninle O İffet Abidesi Bedeninle Teninle lady Tacı Taktılar Batının Yosmasına Seni Mahkum Ettiler Kölelik Tasmasına Oysa Kur'an'da Sana Üstünsün Dedi Rahman Bu Ne Büyük Bir Şeref kendine gel müslüman mezhep savaşlarıyla ümmetini böldüler milyonlarca müslüman bu girdapta öldüler cinnetin böylesine insan aklı duruyor müslüman müslümanın mabedini vuruyor olamaz bu vahşete hiçbir kalem tercüman aç artık gözlerini kendine gel müslüman Karşında kenetlenmiş Kur'an'a kin kusanlar Zulümler karşısında şeytan gibi susanlar Karşında kenetlenmiş küresel münafıklar Baronlara satılmış yerli malı fasıklar Seni bitirmek için çoktan verildi ferman Fazla vaktin kalmadı kendine gel Müslüman bir yanda anti-ahlak haramzade zübbeler, Bir yanda tehditlerin gölgesinde cübbeler, Şantajlarla boğulmuş nice insan hakları, Her köşeye kurulmuş paralel tuzakları, Bunlar devlet içinde takiyede bir uzman, Son kale tehlikede kendine gel Müslüman, Kaldır artık üstünden şu ölü toprağını Milyonlarca fidanın soldurma yaprağını Kara günler görsen de karamsar olma sakın Ne zamanki zordasın bil ki fetih çok yakın Hak batıl savaşından galip çıktın her zaman Zafer seni bekliyor kendine gel Müslüman ''Zafer seni bekliyor, kendine gel Müslüman.''